Yüz Eser Drina'da Son Gün Faik Baysal Kim yapmış acaba bunu Osman içi? Çetnikler. Zavallı Osman içten ne istemişler ki? Kendi halinde, etliye sütlüye karışmayan bir adamdı. Çevremizdeki çember daralıyor Selmanoviç. Osman İç bahane. Gerçek hedef sensin. Osman İç kırılmadık kemiği kalmamış. Biraz daha gecikirsen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Benden ne istiyorsun Metroviç? Kaç kere söyledim Selmanoviç. Kaybedecek bir dakikamız bile kalmadı. Almanlar bu haydutlarla başa çıkamıyor. Aynı şey dün bir kadınla üç çocuğunun başına gelmiş. Mihailoviç saldırılarını son günlerde tamamen Türklere yöneltti. Sonra bana her yanımızı biliyor gibi geliyor. Bu arada Mordaç'tan hala haber yok değil mi? Hayır yok. Dikkatli olmamız gerek Selmanoviç. Ne kadar iyiliğini görmüş olursan ol bu Sırp Mordac'ın durumunu hiç beğenmiyorum. Bu adam günün birinde başımıza bir çora bölebilir. Hmm. Bütün insanlardan kuşkulanmaya hakkın yok Metroviç. O senin bildiğin Sırplardan değil. Bugüne kadar hiçbir kötülüğünü görmedim. Belki aramızda için adamlarına bilgi sızdıran bir casus vardır. Ama bunun mordaç olmadığına yemin edebilirim. Mordaç değil de kim öyleyse... Bilmiyorum. Belki casus da yoktur. Ancak Sezar'ı Brutus'un hançerlediğini unutma. Sana inanmak isterdim ama bu mordaç hakkında bir gün benim dediğime geleceksin. Benim bildiğim mordaç iyi bir insandır. Bazen uzaktakiler yakındakilerden daha iyi görür. Toz kondurmadığın bu adam ne yapıyor şimdi? Niçin seni arayıp sormuyor? Bence Osmaniçe bunu mordaç yaptı. Olmaz bu. Mordaç bir karıncayı bile öldüremez. Bu işi çetnikler yap. Nem için adamları yaptı. Biz Türkler bu iyi yürekliğimizin tarihte çok cezasını çektik. Aa, bırak şu tarihi Metroviç. Tarih olmasaydı bugün birbirimizi öldürmeyecektik. Elimden gelse dünyadaki bütün tarih kitaplarını gözümü kırpmadan yakardım. O zaman dünyada ne kalırdı Selmanovic? İnsanlık kalırdı. Yalnız sevgi kalırdı. Tarihten insanlar ders almıyorlarsa suç niye tarihin olsun? Kötülük denen şey insanın yaratılışında, hamurunda var. İnsanların eline ders alsınlar diye tutuşturduğumuz tarih kitapları onları kötülüğe itiyor. Benim bildiğim kötülük de, iyilik de, insanla birlikte doğmaz. İnsanlar bunları sonradan öğrenir. Seninle tarih konusunda da anlaşamıyoruz. Bir an önce bütün Türkleri çevrene topla. Hemen harekete geçmeliyiz. Toplanıp bir karar verelim. Ben örgüt kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Adı Türk Divisiye olabilir. Ne dersin? Sabah sevgili dinleyenler, Dirina'da Son Gün adlı romandan bir bölüm dinledik. Faik Baysal, eserlerinde büyük çoğunluğunu kendi zaman ve yaşam diliminde görüp işittiklerini yazmıştır. Yalnız Dirina'da Son Gün adlı romanında yakın geçmişe yöneldiğini görmekteyiz. Yazarın kendi deyişiyle... Bir dakika, bir dakika. Öncelikle yazarımızın hayatını ele alalım. Daha sonra Dirina'da Son Güne döneriz. Aa, tabii bunu hep unutuyoruz değil mi? <gülüyor> evet. 1922 yılında İstanbul'da doğan Fahik Baysal, ilk orta ve lise öğrenimini St. Joseph Lisesi'nde tamamlar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümündeki yüksek öğreniminden sonra, gazetelerde, şirketlerde, ansiklopedi komisyonlarında, çevirmenlik ve çeşitli liselerde Fransızca ve İngilizce öğretmenliği yapar. İkinci Dünya Savaşı boyunca yedek subay olarak orduda görev alır. Başından sonuna kadar Meydan Larus'un çalışmalarına katılan Faik Baysal, ilk romanı Sarduvan'ı 1944 yılında yayınlar. Sarduvan adlı romanıyla Orhan Kemal Roman armağanını, Sancı Meydanı adlı öykü kitabıyla da Sait Faik Hikaye armağanını kazanır. Faik Baysal'ın Kavanozdaki Adam adlı romanı 1992 yılında televizyon dizisi olarak yayınlanır. İlk şiirini 1936'da yayımlayan Faik Baysal, şiir ve hikayelerini 1943'ten itibaren edebiyat dergilerinde yayımlar. Drina'da son günle Ateşi Yakanlar adlı romanları da çeşitli gazetelerde tefrika edilir. Baysal, konularını büyük babasının yanında çocukluğunu geçirdiği Adapazarı ve çevresinden, İstanbul'un kenar mahallelerinden alır. Sefalet ve serseriliklere kaymış insanların hayat dramlarını inceler. Ayın Ucunda, Rezil Dünya, Ilgaz Teyze Öldü, Babasının Oğlu, ilk Defa, Güller Kanıyordu eserlerinden bazılarıdır. Faik Baysal, 9 Aralık 2002'de vefat eder. da son gün belgesel niteliği olan bir savaş romanıdır. Bu romanla ilk kez bir Türk yazar, yurt dışında geçen yaşanmış olayları çarpıcı ve objektif bir anlatımla ele almıştır. Roman, Yugoslavya'da birbiri içine geçmiş iki planda geçer. Birinci planda olaylar daha çok Selman Paşa'nın torunları olan ve günümüzde de köklü bir Türk ailesi niteliğini koruyan Selmanoviçlerin çiftliğinde geçer. İkinci plandaki olaylar, yine İkinci Dünya Savaşı sırasında söz konusu çiftliğin çevresiyle öteki yörelerde Sırplarla Hırvat ve Türkler, diğer bir yanda da Arnavutlarla Boşnaklar arasındaki acımasız iç çatışmalardır. Eser özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında zulüm gören Türklerin yaşam mücadelesini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Çeotika suyu boyunca yol alan bir yolcu otobüsünü Alman askerleri durdurur. Otobüste Sırp, Hırvat, Türk yolcular bulunmaktadır. Yolcuları indirerek herkesi ararlar. Korkan yolcular öldürüleceklerini düşünürler. Askerler sakallı bir yolcudan şüphelenir. Adamı iyice ararlar fakat bir şey bulamazlar. Bu arada otobüsün üstündeki tavukları da öldürürler. Şüphelendikleri adamı yanlarına alarak oradan uzaklaşırlar. Otobüs tekrar yoluna koyulur. Bütün yolcular Alman askerlerine ve savaşa lanet yağdırır. Küçük bir çocuğu olan bu sen kadında bir Sırp kadın, Nenich ve Mihailovic'in birer kahraman olduğunu ve bir gün bu Almanlara günlerini göstereceğini söyler. Otobüsteki Türklerse Nenich ve Mihailovic'in birer ışkıya olduğunu, masum insanları hatta çocukları katleden bir çete lideri olduğunu söyler. Kadının Türklere karşı takındığı tavır hoş karşılanmaz. Otobüs şoförünün araya girmesiyle kadın linç edilmekten kurtulur. Otobüs sakin bir şekilde yoluna devam ederken Sırp eşkıyaları çetnikler arabayı pusuya düşürürler. Sırp kadın gelenlerin Sırp çetesinden olduğunu anlayınca ''Yaşasın Yugoslavya, kahrolsun Türkler, kahrolsun Almanlar!'' diye bağırmaya başlar. Kapıyı kırarak içeri giren çetnik haydutları bütün yolculara tekmeler savururlar. Zorla herkesi aşağı indirirler. Çocuğu ağladığı için en çok da bisenkayı hırpalarlar. Herkesin parasını ve değerli eşyasını aldıktan sonra çekip giderler. Otobüstekiler, yolculardan biri olan Azamovic'in Selmanovic'lerin çiftliğinde kaldığını öğrenir. Otobüsteki bütün gözler Mehdi Azamovic'e çevrilir. Köklü bir aile olan Selmanovic'ler, Yugoslavya'da sevilen, sayılan, sözü geçen bir ailedir. Bu aile Türklerin cesaret ve ümit kaynağıdır. Nenic, Mihailovic ve Almanlar bu aileden çekinmektedirler. Otobüsün ilk durağında Azamovic iner ve Selmanovic'lerin çiftliğindeki evine gider. Yol boyunca başından geçenleri düşünürken beklenmedik bir şey olur. Çiftliğin eski çalışanlarından arkadaşı Sırp Mordaççıka gelir. 5 ay önce ortadan kaybolan Mordaç'ın bir Türk çiftliğinde çalıştığı için öldürüldüğü sanılmaktadır. Alman askerleri Mordaç'ın peşindedir. Çiftlikten ayrıldıktan sonra herkesin kahraman saydığı katil ve hırsız Nen için yanında Almanlara ve Türklere karşı savaşmaktadır. Azamovic, neden için bir kahraman olmadığını, kadınları ve çocukları öldüren bir katil olduğunu ona bir türlü anlatamaz. Mordaş Almanlardan sonra Türkleri de Yugoslavya'dan atacaklarını ve bazı istekleri kendisine bildirmek için geldiğini söyler. Türkler hakkında Nenich ne düşünüyor? Hükümeti kurunca Türkleri hemen yurtlarına gönderecek. Bizim de hemen gideceğimizi mi sanıyor? Gitmezseniz sizin için iyi olmaz hiç? Şu küstığa bak hele. Hükümet kuracak bizi de buradan sürecekmiş. Kimi nereden sürüyor Nenich? Babasının çiftliği mi Yugoslavya? Bu topraklar sizinse Almanlara yardım etmeyin öyleyse. Yalan! Bu da Nenich'in propagandası. Şimdi asıl soruna gelelim Miç. Yalnız beni iyi dinle. Beni öldürmeye geldiğini mi söyleyeceksin? Benim kurşundanıp sayılım hiç. Hepsi de Yugoslavya'nın bağımsızlığı için harcanacak. Her neyse. Gorilipan adında birini duymuşsundur. Nen için sağ kolu. Dün geceki toplantıda Goril adamlarına emir verdi. 5 Kasım'ı 6 Kasım'a bağlayan gece baskın yapacaklar. Buraya, çiftliğe. İki şartı var yalnız. Birincisi şu. Elmasayı hemen Gorilipan'a teslim edeceksiniz. Selmanovic'in kızı elmasaya Neden? Aşk Miç. Aşkın nedeni olmaz. Başka? Goril'i bütün savaş boyunca besleyeceksiniz. <gülüyor> Beslemezsek ne olacak? Hepinizi öldürecek. Goril'in daha başka bir emri yok mu? Şartları kabul ederseniz hiçbirinize dokunmayacak. Goril'in sağa solu belli olmaz. Kasım gelmeden de baskın yapabilir. Hemen git goril'e söyle Mordaç. Gücüne güveniyorsa gelsin elmasayı kendi alsın. Sen bilirsin Mitch. Ben görevimi yaptım. Utan Mordaç, utan. Bir de bağımsızlık için savaştığını söylüyordun. Bu düpedüz namussuzluktur. İyi düşün Mij. Goril Brozich Tito'dan daha iyidir. Tito gelirse sizi elmasa da kurtaramaz. Kaç dinar istiyor bizden? Diner filan istemiyor. İkinci şartı şu. Ekmek, peynir, kompir. Bunlar savaş boyunca verilecek. <gülüyor> Sarma ve güveç de istemiyor mu? Mordaç giderken kendisine yük olmasın diye silahını Azamoviç'e bırakır. Mordaç gider gitmez Alman askerleri kapıya dayanır. Mordacı, çetnik elebaşısı nen hiç zanneden Almanlar Azamoviç'ten onu nereye sakladığını öğrenmeye çalışır. Azamoviç Mordacı ele vermez. Almanlar her yeri ararlar ve Azamoviç'in sakladığı silahı bulurlar. Bir çetnik eşkıyasının silahını bulan Almanlar iyice kızarlar ve çiftlikteki bütün tarlaları arabalarıyla çiğnerler. Azamovic'i de yanlarına alarak oradan ayrılırlar. Rıza Selmanoviç etrafında olan bitenden rahatsızdır. Bir de Almanların sürekli bombaladığı Londra'da olan oğlu Dündar'dan uzun zamandır haber alamamıştır. Ev ahalisi bu yüzden çok dertlidir. Bu arada yakın dostu ve aynı zamanda komşusu olan Osmanoviç Sırp militanlarca öldüresiye dövülür. Evinde bir süre can çekişir ve ölür. Yardımcısı nezirle çiftliğine giden Selmanoviç. Çiftlikte Azamoviç'i bulamaz. Tekerlek izlerinden oraya Almanların gelmiş olduğunu anlar. Artık bıçağın kemiğe dayandığını düşünen Rıza Selmonoviç eli silah tutan Türkleri toplayarak Balkan'a çıkmaya karar verir. Mehdi Azamovic'e Alman askerleri türlü işkenceler yaparak Sırp militanın Nen için yerini öğrenmeye çalışır. Bu arada Mitz adında bir kadına da Almanlar işkencelerle Nen için yerini söyletmeye çalışır. Alphonse Carr adındaki komutan istediğini elde edemeyince MİTSA'ya için metresi olduğu iftirasını atar ve bu suçtan dolayı onu kurşuna dizdirir. Aynı akıbete Azamovic de uğrar ve kurşuna dizilir. Türkler, Türk Divizya adlı bir örgüt kurarak silahlı mücadeleye başlar. Örgütün başına Rıza Selmanovic getirilir. Varlıklı Türklerin destekleriyle silah ve cephane temin edilir. Selmanoviç, Belgrad'a, bu şehrin zenginlerinden Türk iş adamı İstanbuloviç'ten yardım istemeye gider. Şehrin harap olmuş halini gören Selmanoviç, gördüğü manzara karşısında şok olur. Oradan Nevesni'ye doğru yola çıkar. Bu arada Rıza Selmanoviç'in oğlu Dündar, ailesinin yanına dönmek üzere Londra'dan ayrılma planları yaparken, Türk Divizya örgütü de Balkanlar'da Türklere yapılan kıyıma boyun eğmeyerek halkı korumaya çalışmaktadır. Örgütün kurucularından Mifti Bedroviç, Sırp haydutlarınca kaçırılır. Bunun üzerine Selmonoviç ve örgütün önde gelenleri, Türk milislerinin komutanı Hatipoviç ile bir toplantı yapar. Sizleri buraya önemli bazı şeyleri konuşmak için çağırdım. İşgal komutanı, müftü Bedrovic'i tutukladı. Yalnız haber aldığıma göre... ...Mihalyev için adamları onu kaçırmışlar. Birkaç güne kadar da... Hala ne duruyoruz? Bedrovic'in öldürülmesi karşısında elimiz kolumuz bağlı mı kalacağız? Onu kurtarmak için önümüzde daha en az bir haftamız var. Bu işi bir pazarlık konusu yapabiliriz. Bedrovic'e karşı elimizdeki sırtları vermeyi öne sürebiliriz. Benim bir önerim var. Önce... Er olarak insanlık duygularını bir yana bırakmamız gerekir diyorum. Ben buna karşıyım. Tarihte kahraman olarak tanıtılan, gerçekten bir canavar olan rezillerin durumuna düşmeyelim. Kendi bölgemizde hakkın sesini duyurmak için dövüşüyoruz. Hakkın zaferi için çalışırken insanlığı unutursak davamıza gölge düşürmüş oluruz. Savaş bize insanlığımızı unutturmamalı. Hangi soydan olursa olsun insan insandır. ...dövüşelim ancak kimseye haksızlık yapmayalım. Yanlış düşünüyorsun Selmanovic. Senin bu sözlerini dinleyen bir insan savaş değil... ...bir ping pong maçı yaptığımızı sanır. Ben insanlık duygularını bir kenara bırakalım derken... ...canavarlık yapalım demek istemedim. Yalnız savaşın kendine özgü kuralları vardır. Önce yüreğini susturacaksın. Bu savaş denilen şey çok çirkin bir şey Hatipovic. Dünyada insanların birbiriyle dövüşmesi kadar... ...iğrenç bir saçmalık daha yok... Ben kendi payıma düşmanımı bile öldürmekten tiksiniyorum. Bugün dövüşmeye katlanmak zorunda olduğumuzu biliyorum. Ama bu gerçek bunun hayvanca bir iş olduğunu söylememe engel olamaz. Bedroviç'i kurtarmanın bir yolu daha var. Kim o? Ben Çerzi Zovic komutanım. Bir tutuklu getirdim. Kim bu? Bir hain komutanım. Çözün şunun gözlerini. Kimmiş şu hain görelim bakalım. Adın ne senin? M M mordaç. Mordaç mı? Ne işin var senin burada mordaç? Nerede yakaladınız bunu? Sizin evinizde yakaladık. Aman Allah'ım nerede? Kızınız elmasayı kaçırmaya çalışırken. Kızıma evdekilere bir şey oldu mu? Hayır efendim evdekilere bir şey olmadı. Neden elmasayı kaçırmak istedin ha? Asıl amacın neydi? Konuşacak mısın yoksa... Divizya örgütü kaçırılan Müftü Bedroviç'i kurtarabildi mi acaba? Sevgili dinleyenler, Müftü Bedroviç'i kurtarmak için nasıl bir plan yapıldığını, Mordaç'ın sonunun ne olduğunu, Selmanoviç ailesinin bekleyen tehlikeleri, Türk Divizya örgütünün başarılı olup olmadığını, Dündar Sermonoviç'in Londra'da başına neler geldiğini, Goril Ipan, Neniç ve Mihailoviç'e ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, Sizlere Faik Baysal'ın Drina'da Son Gün adlı romanını okumanızı tavsiye ederiz. Bu arada konusu Balkan Savaşı yıllarında Drina'da Son Gün ile aynı coğrafyada geçen Ivo Andrić'in Drina Köprüsü adlı romanını da okumanızı salık veririz. Hoşçakalın.